Bölüm 219 Şaban ayı orucu Hadis 1225 Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sizden biriniz bir iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazanı karşılamasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmiş olan kimse o gün orucunu tutsun. Hadis 1226. İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazandan bir-iki gün önce oruç tutmayınız. Ramazan hilâlini görünce oruca başlayınız. Şevval hilâlî ile oruca son veriniz. Hilâli görmeye bulut engel olursa, 30 güne tamamlayınız. Hadis 1227 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Şaban'ın 15'inden sonra oruç tutmayınız. Hadis 1228. Ebu Yaksan Ammar İbni Yasir Allah onlardan razı olsun şöyle dedi: Ramazan'ın ilk günü mü Şaban'ın son günü mü diye şüphe edilen günde kim oruç tutarsa Ebu'l-Kasım yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaatsizlik etmiş olur.